Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Beyaz Asker Dostum Watson ne kadar haddini biliyor olsa da fikirlerinde her zaman ısrarcı olmuştur. Uzun süredir kendi deneyimlerimi kendim yazmam konusunda başımın etini yiyip duruyordu. Anlattıklarının ne kadar yüzeysel olduğunu her fırsatta belirttiğim ve gerçeklere bağlı kalmaktansa halkın beğenisine fazla müsamaha gösterdiğini defalarca ifade ettiğim göz önüne alındığında bu belayı başıma kendi kendime açtığımı da düşünebilirsiniz. Dostumun böyle anlarda o zaman sen de kendin yaz Holmes dediğini bilirsiniz. Açıkça itiraf etmeliyim ki kalemi elime aldığımdan beri bir meselenin okurun ilgisini çekecek şekilde yazılması gerektiğini ben de fark eder oldum. Şimdi okuyacağınız vaka, benim koleksiyonumun en tuhaf parçalarından biri olmakla beraber, Watson'ın koleksiyonunda yer almamaktadır. Söz eski dostuma ve hikayecime gelmişken şunu da belirtmeliyim. Türlü araştırmalarımda yanımda bir arkadaş bulundurma nedenim hiçbir zaman duygusal olmamıştır. Zira Watson, benim icraatlarımı ballandıra ballandıra anlatırken, kendine özgü çarpıcı özelliklerine fazla değinmemiştir. Düşüncelerinizin ve eylemlerinizin gidişatını önceden görebilen bir yandaş her zaman tehlike teşkil ederken, her yeniliği sürekli hayretle karşılayan ve geleceğin her zaman kapalı bir kitap olduğu bir arkadaş ise ideal bir yardımcıdır. Notlarıma baktığımda iri yarı genç ve soylu bir ruha sahip olan Bay James M. Dodd'un ilk ziyaretinin, Buer Savaşı'nın hemen sonrasında Ocak 1903'e rast geldiğini görüyorum. Sevgili Watson, hatırladığım kadarıyla dostluğumuz boyunca yaptığı tek bencilliğini yapmış, beni karısı için terk etmişti. Yalnızdım. Sırtımı pencereye verip ziyaretçilerimi ışığın üstlerine vurabileceği şekilde tam karşıma oturtmayı severim. Bay James M. Dodd ilk geldiğinde konuşmaya nasıl başlayacağını bilemez haldeydi. Çoğu zaman müşterilerimi yeteneklerimle etkilememenin faydalarını iyi bildiğim için hemen işe giriştim. Gördüğüm kadarıyla Güney Afrika'dan geliyorsunuz beyefendi. Evet bayım diye cevap verdi şaşkınlık içinde. İmparatorluk ordusundan sanırım. Kesinlikle. Middlesex bölüğü herhalde. Evet bay Holmes sizde sihir var. Adamın hayreti karşısında gülümsedim. Yüzünde İngiliz güneşinin asla veremeyeceği bir esmerlik olan ve mendilini cebinde değil de kolunda taşıyan sizin gibi iri yapılı bir beyefendi odama girdiğinde nereden geldiğini anlamakta güçlük çekmem. Ayrıca kısa sakallarınız sıradan bir asker olamayacağınızı gösteriyor. Her halinizden süvari alayına mensup olduğunuz anlaşılıyor. Middlesex meselesini soracak olursanız, Kart vizitinizden Troc Morton Sokağı'nda borsa simsarlığı yaptığınız açıkça görülebiliyor. Geriye fazla bir seçenek bırakmadınız yani. Her şeyi görüyorsunuz. Aslında sizden fazlasını görüyor değilim. Ben sadece kendimi, gördüklerimi tanımak üzere eğittim. Neyse Bay Dodd, bu sabah buraya gelmenizin nedeni gözlem bilimi üzerine tartışmak değildi sanırım. Taksiberi Old Park'tan neler oldu? Bay Holmes Sevgili beyefendi, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Mektubunuzun üstünde yazıyordu. Acilen görüşmek istediğinizi düşünürsek ani ve önemli bir şey olduğu ortada. Hem de çok önemli ama mektup akşam üzeri yazıldı ve ondan sonra çok şey oldu. Albay Emswood beni atmış olmasaydı... Sizi attı mı? Evet sonunda oldu. Albay Emswood ordunun en disiplinli adamıdır ve o gün fena atıştık. Godfrey olmasa buna girişmezdim ya neyse. Pipomu yakıp arkama yaslandım. Belki neden söz ettiğinizi kendiniz anlatırsınız. Müs Müşterim muzipçe gülümsedi. Ben de söylemeden her şeyi bilebildiğinizi sanmıştım, dedi. Size bütün gerçekleri anlatacağım. Umarım olanların ne anlama geldiğini söyleyebilirsiniz bana. Bütün gece düşünüp durdum ama her şey düşündükçe daha da içinden çıkılmaz bir hal oluyor. 1901'in Ocak ayında orduya ilk kez katıldığımda, ki bu iki yıl önce oluyor, genç Godfrey Emsworth de aynı bölüye katılmıştı. O, Albay Emsford'un, yani Kırım Fatihi Emsworth’un tek oğluydu ve damarlarında savaşçı kanı dolaştığı için dayanamayıp gönüllü olmuştu. Bölükte ondan iyisini bulamazdınız. Zamanla aramızda bir arkadaşlık oluştu. Aynı hayatı yaşayan, aynı sevinçlerle üzüntüleri paylaşanların arasında oluşacak türden bir arkadaşlık. Evet, adam akıllı dost olmuştuk. Bunun orduda ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bir yıl süren zorlu savaş boyunca iyi günde kötü günde hep beraberdik. Sonra o Pretoria Diamond tepesindeki bir çatışmada domdom kurşunuyla vuruldu. Ondan bir kez Cape Town'daki hastaneden bir kez de Southampton'dan mektup aldım. O günden bu yana da başka bir haber alamadım. O en yakın dostumdu ve son görüşmemizin üzerinden neredeyse 6 ay geçmişti. Neyse savaş bitince hepimiz geri döndük. Babasına mektup yazıp Godfrey'in nerede olduğunu sordum. Cevap gelmedi. Bir süre bekledim yine yazdım. Bu kez kısa ve kaba bir cevap geldi. Godfrey dünya seyahatine çıkmıştı ve bir yıldan önce de geri dönmeyecekti. Hepsi bu. Tatmin olmamıştım Bay Holmes. Olanlar bana çok garip geliyordu. O iyi bir çocuktu. Arkadaşını böyle atlatmazdı. Bunu ona konduramıyordum açıkçası. Onun hakkında çok şey biliyordum. Büyük bir servetin tek varisiydi ve babasıyla arası pek iyi değildi. İhtiyar bazen tam bir zorba oluyor ve genç Godfrey buna sabırla göğüs germeye çalışıyordu. Neyse sonradan ben de kendi sorunlarıma daldım ve iki yıl boyunca konunun üstüne gitmedim. Ta ki geçen haftaya kadar Godfrey meselesini tekrar ele almaya karar verdikten sonra diğer bütün işlerimi bir yana bırakmaya hazırım. Bay James M. Dodd'un düşmanlığından çok dostluğunu kazanmak daha hayırlı olacağı benziyordu. Mavi gözleri sert bakıyor ve köşeli çenesi konuşurken mengene gibi açılıp kapanıyordu. Peki sonra ne yaptınız? diye sordum. Öncelikle Bedford, Duxbury Old Park'taki evine gidip olan biteni kendi gözlerimle görmeye karar verdim. Annesine bir mektup yazdım, babasının aksiliklerini yeteri kadar çekmiştim ve meseleye doğrudan girdim. Godfrey eski dostumdu. Zamanında birlikte paylaştığımız çok şey olmuştu. Şimdi oralarda bir işim çıkmıştı. Uğramamda bir sakınca var mıydı falan filan. Annesinden oldukça cana yakın bir cevap aldım. Hatta geceyi onlarda geçirmemi bile teklif ediyordu. Bunun üzerine pazartesi günü yola çıktım. Taksperi Old Park'a ulaşmam zor oldu. Merkeze 5 mil uzaklıktaydı ve istasyonda araba da bulamadığım için elimde bavulumla yürümek zorunda kaldım. Vardığımda hava kararmıştı. Çevresinde bir çeşit park olan büyük bir evdi burası. Mimarisinde her dönemden ve tarzdan bir parça vardı. Yarı ahşap Elizabeth döneminden bir temelle başlayıp Victoria tarzı bir verandayla sona eriyordu. İçinde de duvar kağıtlarıyla döşenmiş, solmaya yüz tutmuş tablolarla süslü koridorlar evin gizemini daha da arttırıyordu. Ralph adında evle aynı yaştaymış gibi görünen bir uşak, ve ondan da yaşlı bir karısı vardı. Bu kadın zamanında Godfrey'in bakıcılığını da yapmıştı. Ondan annesi kadar sevgiyle söz ederdi. Annesinden de hoşlanmıştım. Nazik, ufak tefek, akça pakça bir kadındı. Aralarında uzak durduğum tek insan albay oldu. Onu görür görmez aramızda bir sürtüşme cereyan etti. Bunun, oyunun bir parçası olduğunu hissetmemiş olsam hemen o anda gerisin geri istasyona dönerdim. Neyse, beni doğrudan çalışma odasında buyur ettiler. İçeri girdiğimde eski püskü masasına oturmuş, soluk tenli, kır sakallı, iri yarı kambur bir adamla karşılaştım. Kırmızı damarlı burnu, akbaba gagası gibi ileri fırlamış, çatık kaşlarının ardından gatdar gri gözlerini üzerime dikmişti. Godfrey'in babasından neden nadiren söz ettiğini anlamaya başlamıştım. Ala beyefendi'' diye söze girdi adam, öfkeli bir sesle. ''Ziyaretinizin gerçek nedenini öğrensem iyi olur.'' Her şeyi karısına yazdığım mektupta da anlattığımı belirttim. Evet evet, Godfrey'i Afrika'dan tanıdığınızı söylemiştiniz. Tabii bu sizin iddianız. Bana yazdığı mektuplar yanımda. Zahmet olmazsa göreyim. Uzattığım mektuplara şöyle bir bakıp geri verdi. Ee başka? diye sordu. Oğlunuz Godfrey'i severdim efendim. Bizi birleştiren pek çok hatıramız vardır. Ani sessizliğinden telaşlanıp başına gelenleri öğrenmek istemem doğal değil mi? Hatırladığım kadarıyla beyefendi, sizinle daha önce de temasa geçmiş, oğlumun neler yaptığını anlatmıştım. Dünya seyahatine çıktı. Afrika'da yaşadıklarından sonra sağlığı bozulmuştu ve annesiyle birlikte biraz istirahat ve değişikliğin iyi geleceğine karar verdik. Bu açıklamayı merak eden olursa onlara da iletin lütfen. Elbette, diye karşılık verdim. Ama bir iyilik yapıp bindiği geminin adını ve yola çıkış tarihini de söylerseniz kendisine bir mektup ulaştırma şansım olur en azından. Bu isteğim ev sahibini hem şaşırtmış hem de kızdırmışa benziyordu. Geniş kaşları gözlerine indi ve parmaklarını masanın üzerinde sabırsızlıkla tıkırdatmaya başladı. Nihayet kafasını kaldırıp bana baktığında yüzünde satranç oynayan bir adamın tehlikeli bir hamleyi görüp karşılamaya hazırlandığı zamanki gibi bir ifade vardı. ''Bakın Baydot'' diye söze girdi. Pek çok insan bu küstahlığınızdan rahatsız olur ve bu ısrarın teamül seviyesini aştığını düşünürdü. Efendim bunu oğlunuza duyduğum sevgiye yormalısınız. Kesinlikle zaten şimdiye kadar da bu yüzden göz yumdum her şeye. Ancak sizden bu araştırmalarınıza bir son vermenizi istemek zorundayım. Her ailede ne kadar iyi niyetli olursa olsunlar yabancılara açıklanmayacak mahrem konular vardır. Karım Godfrey'in geçmişiyle ilgili anlatacağınız şeyleri duymaya can atıyor. Ama sizden ricam şimdiyi ve geleceği kurcalamamanız. Bu tarz araştırmalar kimseye fayda getirmez. Aksine bizi daha hassas ve güç bir konuma sokacaktır. O anda bir çıkmaz sokağa girdiğimi fark ettim Bay Holmes. Bunu aşmak imkansızdı. Meseleyi kabullenmiş gibi davranmama rağmen, içten içe arkadaşımın akıbetini öğrenene kadar vazgeçmeyeceğime dair yemin ettim. ''Akşam olaysız geçti. Üçümüz karanlık, eski bir odada sessizce yemek yedik. Hanımefendi oğlu ile ilgili sorular sorarken yaşlı adam bir kenara sinmiş halde bizi dinliyordu. Bütün bunlar canımı o kadar sıkmıştı ki ilk fırsatta izin isteyip yatak odasına çekildim. Burası zemin katta, evin kendisi kadar kasvetli, geniş bir odaydı. Ama insan bir yıl boyunca samanların üzerinde uyuyunca yattığınız yeri yadırgamıyorsunuz.'' ''Neyse, perdeleri açıp bahçeye baktım.'' Gökte yarım ayın parladığı güzel bir gece vardı dışarıda. Sonra lambayı yanımdaki masanın üstüne koyup gürüldeyen ateşin başına oturdum. Ve dikkatimi dağıtmak için kitap okumaya karar verdim. Ama tam bu sırada yaşlı uşak Ralph çıka geldi. Yanında ateşi beslemek için kömür getirmişti. Gece ateş sönmesin beyefendi. Havada ayaz var. Bu odalar soğuk olur. Odadan çıkmadan önce bir an durakladı. Kafamı çevirdiğimde durmuş düşünceli düşünceli bana bakmakta olduğunu fark ettim. ''Çok affedersiniz beyefendi ama yemekte küçük Bay Godfrey ile ilgili söylediklerinize kulak misafiri oldum. Siz de biliyorsunuz onu karım büyütmüştür. Ben de onu öz oğlum gibi severim. İlgilenmemiz doğaldır.'' Demek orduda göze girmeyi başarmış. Bölükte ondan daha cesur bir asker yoktu. Öyle ki bir keresinde beni düşman kurşunlarının arasından çekip almıştı. O olmasaydı şu an burada olamazdım. Yaşlı uşak ellerini ovuşturdu. ''Evet efendim, evet Bay Godfrey'e de bu yakışır.'' O her zaman cesur bir çocuktu. Parkta tırmandığı ağaç kalmamıştır. Onu hiçbir güç durduramazdı. İyi bir çocuktu. Ah beyefendi, her zaman iyi de bir adam oldu. Ayağı fırladım. Dur biraz, diye atıldım. İyi adam oldu da ne demek? Ölmüş gibi konuşuyorsunuz. Neler oluyor? Godfrey Amsward'un başına ne geldi? Yaşlı adamı omzundan yakaladım ama kurtulmayı başardı. Neden bahsettiğinizi anlayamadım efendim. Bay Godfrey'i bana sormayın. Beyefendi bilir. Ben karışmam. Odadan çıkmaya yeltenmişti ki kolunu tuttum. Dinleyin dedim. Bu soruya cevap almadan hiçbir yere gidemezsiniz. Godfrey öldü mü? Yüzüme bakamıyordu. Hipnotize olmuş gibiydi. Sözcükler ağzından zorlukla çıkıyordu. Keşke öyle olsaydı dedi ve elimden kurtularak hızla odadan çıktı. Tahmin edebileceğiniz gibi Bay Holmes oturduğum yere çöküp kaldım. Yaşlı adamın sözlerinden sadece bir şey çıkarabiliyordum. Zavallı dostum ya bir suça ya da en azından aile şerefini lekeleyecek bir rezalete karışmış olmalıydı. O aksi ihtiyar oğlunu uzaklaştırarak bir rezaletin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Godfrey deli dolu bir adamdı. Çevresindekilerden de kolay etkilenirdi. Yine böyle olup sonunda kötü bir yola girmiş olabilirdi. Eğer bütün bunlar doğruysa durum umutsuz bir hal almıştı. Ama asıl görevim şimdi başlıyordu. Onu bir an önce bulup yardım etmeliydim. Endişeyle meseleyi düşünürken bir an kafamı kaldırdığımda karşımda Godfrey Amsward'u gördüm. Müşterim derin düşüncelere dalıp sustu. ''Lütfen devam edin.'' dedim. Durum şaşırtıcı bir hal almaya başladı. Penceredeydi Bay Holmes. Yüzünü cama yaslamıştı. Önceden dışarı baktığımı söylemiştim ya, perdeleri açık bırakmıştım. Sanki çerçevede onun resmini görüyor gibiydim. ''Yüzü ölü gibiydi. Hiç böyle beyaz bir yüz görmemiştim. Herhalde hayaletler böyle görünürdü ama bana baktığında gözlerinin canlı birine ait olduğunu fark edebiliyordum. Ona baktığımı anlayınca geri sıçrayıp karanlıkta gözden kayboldu. Onda beni şaşkına çeviren bir şey vardı Bay Holmes. Karanlıkta parlayan, peynir gibi beyaz, korkunç yüzünden bahsetmiyorum. Bundan daha gizemli bir şey vardı. Sinsi, ürkek bir şey.'' Tanıdığım o dürüst, delikanlı çocukla ilgisi olmayan bir şey. Hissettiğim bu dehşeti zihnimden atamıyorum. Ama insan bir iki yıl boyunca savaşta tehlikeyle aşık atınca sinirlerine hakim olmayı da öğreniyor. Godfrey kaybolunca hemen pencereye yöneldim. Mandalı açmakta biraz zorlandım ama nihayetinde açtıktan sonra bahçeye inip gitmiş olacağını tahmin ettiğim bir yönde koşturmaya başladım. Patika epeyce uzundu ve ışık yeterli değildi. Ama önümde bir şeylerin hareket ettiğini hissediyordum. Koşmaya devam edip ona seslendim ama işe yaramıyordu. Patikanın sonuna vardığımda yolun farklı yönlere açıldığını fark ettim. Yolun başında bir an duraklamıştım ki uzaklardan kapanan bir kapının sesini duydum. Bu benim için yeterliydi Bay Holmes. Demek ki gördüğüm şey hayal değildi. Godfrey benden kaçmış sonra da kapısı olan bir yere saklanmıştı. Bundan eminim. Ama artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Bütün gece meseleyi zihnimde evire çevire düşünüp olanları açıklayacak bir teori bulmaya çalışarak geçirdim. Ertesi gün albay biraz daha cana yakındı. Karısı da çevrede görmeye değer yerler olduğundan söz edince fırsat bu fırsat bir gece daha kalmamda bir sakınca olup olmadığını sordum. Yaşlı adam istemeye istemeye de olsa rıza gösterince araştırmam için bir gün daha kazanmış oldum. Godfrey'in yakınlarda bir yerde saklandığından emindim ama nerede ve neden saklandığını ortaya çıkarmak gerekiyordu. Ev o kadar büyüktü ki koca bir bölük bile kalsa kimsenin kimseden haberi olmazdı. Eğer sır oradaysa bulup çıkarmak çok zor olacaktı. Ama kapandığını duyduğum kapının evin içinde olmadığı da kesindi. Bahçeyi araştırıp bir şeyler bulmak zorundaydım. Yaşlılar kendi işleriyle meşgul oldukları için bana epey boş vakit kalmıştı. Çevrede birkaç küçük müştemilat daha vardı. Ama bahçenin sonundaki ayrı bir bina bahçıvan ya da avcı kulübesi olacak kadar büyüktü. Kapanan kapı buraya ait olabilir miydi? Çevrede öylesine dolaşıyormuş gibi görünmeye çalışarak kulübeye yaklaştım. Biraz sonra kapıdan siyah paltolu, melon şapkalı, ufak tefek sakallı bir adam çıka geldi. Pek bahçıvana benzemiyordu. Adamın kapıyı kilitleyip kilidi cebine koyuşunu izledim. Sonra hayretler içinde bana baktı. ''Buraya misafir mi geldiniz?'' diye sordu. Misafirliğe geldiğimi ve Godfrey'in arkadaşı olduğumu söyledim. Seyahate çıkmış olması ne kötü. Eminim beni görünce çok sevinirdi diye devam ettim. Tabii elbette diye karşılık verdi adam. Biraz suçluluk duyuyormuş gibi. Daha uygun bir zamanda yine gelirsiniz. Bunları söyledikten sonra geçip gitti ama dönüp baktığımda adamın bahçenin ucundaki defnelerin arasından beni gözetlediğini fark ettim. Yanından geçerken küçük evi yine inceledim. Perdeler kapalıydı ve göründüğü kadarıyla içerisi boştu. Hala gözetlendiğimin farkında olduğum için bir aptallık yapıp planlarımı berbat etmek ve evden kovulmak istemiyordum. Bu yüzden eve geri döndüm ve araştırmama devam etmek için geceyi bekledim. Hava kararıp el ayak çekilince penceremden indim ve olabildiği kadar sessizce gizemli kulübeye yöneldim. Perdelerin sımsıkı kapalı olduğunu söylemiştim ya, gece baktığımda panjurların da kapatılmış olduğunu gördüm. Ama bir yerde panjurların arasından ışık sızdığını fark edince hemen oraya yöneldim. Şansıma perde tamamen kapatılmamıştı ve panjurda da bir yarık vardı. Odanın içini görebiliyordum. Aydınlık lamba ve yanan ateş sayesinde içeride sıcak ve samimi bir hava oluşmuştu. Sabah gördüğüm ufak tefek adam tam karşımda oturuyordu. Bir yandan piposunu içiyor, bir yandan da gazete okuyordu. Hangi gazeteydi diye sordum. Müşterim hikayesinin bölünmesine kızmış gibiydi. Önemli mi? diye sordu. Hem de çok önemli. Hiç dikkat etmedim. Sayfalar geniş miydi yoksa haftalık gazetelerdeki gibi daha mı küçüktü? Siz şimdi sorunca düşündüm de geniş sayfalı değildi. Spektator olabilir ama bu tarz ayrıntılara hiç dikkat etmedim. Çünkü sırtını pencereye vermiş halde oturan bir adam daha vardı. Bu ikinci adamın Godfrey olduğuna kalıbımı basardım. Yüzünü göremiyordum ama geniş omuzlarının kıvrımı bana yabancı gelmemişti. Hüzünlü bir tavır içerisinde dirseğine yaslanmış, ateşe doğru dönmüştü. Tam ne yapmam gerektiğini düşünüyordum ki, birinin sert çoğumuzuma dokunduğunu hissettim. Bu Albay Emsworth'tu. ''Beni takip edin beyefendi.'' dedi alçak sesle. Eve doğru sessizce yürüdü ve ben de peşinden odama çıktım. Holde durup bir yerlerden çıkardığı tarifeye baktı. ''8.30'da Londra'ya kalkan bir tren var. 8'de araba kapıda olacak.'' ''Öfkeden bembeyaz kesilmiştim.'' Ben de durumdan o kadar utanmıştım ki birkaç özür sözü söyleyerek dostum için endişelendiğimi belirtmeye çalıştım. Artık tartışılacak bir şey kalmadı diye karşılık verdi adam. Ailemizin mahremiyetine saldırmış olmanız affedilemez. Buraya misafir olarak geldiniz ama casusluk yapmaya kalktınız. Söyleyecek başka bir sözüm yok beyefendi. Sizi bir daha görmek istemiyorum. Bunun üzerine kendimi tutamayıp konuşmaya başladım. Oğlunuzu gördüm. Kendinizce sebeplerden dolayı onu gözlerden ırak tutmaya çalıştığınıza eminim. Onu bu şekilde saklama nedenleriniz nedir bilmiyorum. Ama artık özgür olmadığına eminim. Sizi uyarıyorum. Albay Emsford. Dostumun güvende olduğundan emin olana kadar uğraşıp bu sırrı ortaya çıkaracağım. Söyleyeceğiniz ya da yapacağınız şeylerle beni yıldırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O anda yaşlı adamın yüzünde şeytani bir ifade belirdi. Öyle ki bana saldıracağını düşünmeye başlamıştım. Daha önce de dediğim gibi adam gaddar ihtiyar devin tekiydi. Ben de her ne kadar kof sayılmasam da ona karşı koymakta epey zorlanabilirdim. Ama neyse ki uzunca bir süre öfkeyle baktıktan sonra topukları üzerinde dönüp odadan çıktı. Ben de üstüme düşeni yapıp sabah trene bindim. Ama kafamda tek bir şey vardı. Dost doğru size gelip tavsiyenizi ve yardımınızı istemek. Konuğumun anlattığı mesele böyleydi işte. Aslında gözü açık okurun da tahmin etmiş olacağı üzere fazla alternatifi olmayan bu meselenin çözümünde pek güçlük çıkacağını sanmıyordum. Ancak ne kadar basit olursa olsun işin içinde kayda değer ilginç ve yeni bazı noktalar da yok değildi. Dolayısıyla hemen harekete geçerek çözüm olasılıklarını daraltmak için her zamanki mantıksal analiz yöntemimi kullanmaya başladım. ''Hizmetçiler'' diye söze girdim. ''Evde kaç hizmetçi vardı?'' Görebildiğim kadarıyla sadece yaşlı uşak ve karısı vardı. Herkes çok sade bir yaşantı sürüyordu. O halde dışarıdaki evde de hizmetçi yoktu. O sakallı adamı saymazsak kimse yoktu. Ama o da pek hizmetçiye benzemiyordu. İlginç. Bir evden diğerine yiyecek götürülüp getirildiğine tanık oldunuz mu? Şimdi siz söyleyince hatırladım. Bir keresinde yaşlı Ralf'i kolunda bir sepetle eve doğru yürürken gördüm. Ama o anda bunun yiyecek olabileceği aklıma gelmedi. Peki çevrede hiç araştırma yaptınız mı? Evet yaptım. İstasyon şefi ve köydeki hancı ile konuştum. Ama sadece eski dostum Godfrey Amsford'u tanıyıp tanımadıklarını sordum. İkisi de dostumun dünya seyahatine çıktığını belirtti. Eve döndükten sonra fazla vakit geçirmeden yola çıkmıştı. Bu hikayeye herkes inanmışa benziyordu. Peki şüphelerinizden söz ettiniz mi? Hayır. İyi etmişsiniz. Meselenin araştırılması gerektiği açık. Sizinle Taksper Old Park'a geleceğim. Hemen bugün mü? O sıralar dostumun manastır okulu ya da benzer bir başlık altında anlattığı ve Greyminster dükünün de karıştığı bir vakayla ilgileniyordum. Ayrıca Osmanlı padişahından ihmali halinde çok ciddi siyasi sonuçların doğacağını bildirerek bir an önce harekete geçilmesi gereken bir meseleyle ilgili bir teklif almıştım. Bu yüzden Bay James M. ile birlikte şaire gidip meseleyi tekrar ele alabilmek için sonraki hafta başını beklemek zorunda kalmıştım. Houston'a doğru giderken yolda ağırbaşlı ve nazik bir beyefendi aramıza katıldı. Sonradan gerekli bazı hazırlıkları kendisinin yardımıyla birlikte hallettik. Eski bir dostumdur, dedim Doğuda. De büyük ihtimalle kendisine ihtiyaç duymayacağız ama öte yandan gerekirse büyük yardımı dokunacaktır. Şimdilik meseleyle ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok. Watson'ın hikayelerini takip eden meraklı okurlar bir vaka gelişim aşamasındayken nefesimi boşuna tüketmediğimi, düşüncelerimden çok söz etmediğimi iyi bilirler. Dot bu işe şaşırmıştı ama başka bir konuşma olmadı. Üçümüz sessizce yolumuza devam ettik. Trendedod'a yeni dostumuzun da duymasını istediğim bir soru sordum. Arkadaşınızın yüzünü pencerede açıkça gördüğünüzü söylüyorsunuz. Kimliğini teşhis edecek zaman bulabildiniz mi? Buna hiç şüphem yok. Yüzünü cama dayamıştı. Lambanın ışığı da doğrudan üstüne yansıyordu. Ona benzeyen başka biri olamaz mı? Hayır hayır oydu. Ama değişmiş olduğunu söylüyorsunuz. Sadece rengi değişmişti. Yüzü nasıl anlatsam bilmem ki kireç gibi bembeyazdı. Ağarmıştı. Peki her yerde aynı derecede beyaz mıydı? Sanmıyorum ama yine de yüzünü cama dayadığı için en iyi gördüğüm yeri de yüzü oldu. Ona seslendiniz mi? O anda o kadar sarsılmış ve korkmuştum ki sonra size de söylediğim gibi peşinden gittim ama bir işe yaramadı. Mesele neredeyse çözülmüş sayılırdı. Son noktayı koymak için sadece ufak bir adım kalmıştı. Uzunca bir yolculuktan sonra müşterimin tarif ettiği eski büyük eve vardık. Kapıyı açan yaşlı uşak Ralph oldu. Arabacıyı bir günlüğüne tutmuş eski dostuma da biz çağırana kadar arabada beklemesini söylemiştim. Yaşlı Ralph, siyah çeketi ve yeşil-beyaz pantolonuyla alışıldık uşak kostümü içindeydi. Tek bir ayrıntı hariç. Bizi görür görmez sakladığı, içeri girdiğimizde de koridordaki masaya bıraktığı kahverengi deri eldivenleri vardı. Dostum Watson'ın da değinmiş olduğunu sandığım anormal derecede keskin duyularım vardır. Burada da zayıf ama önemli bir koku almıştım. Kokunun kaynağı koridordaki masadan geliyor gibiydi. Gidip şapkamı masaya bıraktım, sonra yere düşürdüm ve yerden almak için eğildiğimde burnumu eldivenlere bir karış kadar yaklaştırmayı başardım. Evet, o tuhaf katran kokusu buradan geliyordu. Çalışma odasına girdiğimde vaka artık çözülmüştü. Ne yazık ki ben kendi hikayemi anlatırken elimi göstermek zorundayım. Oysa Watson o abartılı finalleri yapabilmek için zincirdeki bazı halkaları gizlemek zorunda kalıyordu. Albay Emsworth odasında değildi ama Ralph'ten haber alır almaz hemen gelmişti. Koridorda hızlı ve ağır adımlarını duyabiliyorduk. Kapı çarpılarak açıldı ve içeri kır sakallı, çarpık yüzüyle şimdiye kadar gördüğüm en korkunç yaşlı adam verdi. Elindeki kart vizitleri yırtıp yere atarak üstünde tepindi. Seni meraklı iblis, buraya gelmemen konusunda uyarmamış mıydım seni? O lanet yüzünü bir daha göstereyim deme sakın. Eğer bir daha iznim olmadan içeri girersen şiddete başvuracağım. ''Sizi vururum beyefendi, yemin ederim yaparım. Size gelince bayım.'' deyip bana döndü. ''Aynı uyarı sizin için de geçerli. Ne kadar soysuz bir işiniz olduğunu biliyorum. O meşhur becerilerinizi gidip başka bir yerde gösterin. Burada size yer yok.'' ''Godfrey'in baskı altında olmadığını kendi ağzımdan duymadan hiçbir yere gidemem.'' dedi müşterim kesin bir dille. Eli ayağı titremeye başlayan ev sahibi zili çaldı. Ralf dedi. İlçe polisini ara ve iki memur göndermelerini iste. Evde hırsızlar olduğunu söyle. Durun biraz, diye araya girdim. Bay Dott, Albay Emsworth'un buna hakkı olduğunu biliyorsunuz. Kendisinin evinde yasal olarak hiçbir hükmümüz olamaz. Öte yandan Albay Emsworth de sizin bütün bunları oğluna duyduğunuz sevgiden yaptığınızı anlamak zorunda. Albay Emsford'le 5 dakika konuşabilirsem, meseleye bakış açısını değiştirebileceğime inanıyorum. Öyle kolay kolay fikir değiştirmem ben diye karşılık verdi yaşlı asker. Ralph, dediğimi yap. Daha ne bekliyorsun? Polise haber ver. Hayatta olmaz, dedim sırtımı kapıya dayayarak. İşe polis karışırsa, korktuğunuz felaketlerin yaşanması kaçınılmaz olur. Not defterimi çıkartıp, sayfalardan birine tek bir kelime yazdım. İşte, dedim yazıyı Albay Emsford'a uzatırken. Bizi buraya getiren bu. Yazıya bakarken, yüzündeki şaşkınlık dışında bütün ifadeler kaybolmuştu. ''Nereden öğrendiniz?'' diye yutkundu ve sandalyesine çöktü. ''Bu benim işim. Hayatımı böyle kazanıyorum.'' Sıska eliyle kırsa kalını sıvazlayarak derin düşünceler içinde oturdu. ''Godfrey'i görmek istiyorsanız göreceksiniz. Bunda benim suçum yok. Beni siz zorladınız.'' ''Ralph, Bay Godfrey ve Bay Kent'e haber ver. Beş dakikaya kadar yanlarında olacağız.'' Bu sürenin sonunda, bahçeden geçmiş, yolun sonundaki o gizemli evin önüne kadar gelmiştik. Kapıda duran ufak tefek sakallı adamın yüzündeki şaşkınlığı fark etmemek imkansızdı. ''Bu çok ani oldu, Alba Emsford.'' dedi sonunda. Bütün planlarımız bozuldu. ''Elimde değildi Bay Kent. Mecbur kaldım. Bay Godfrey ile görüşebilir miyiz?'' ''Evet, içeride bekliyor.'' deyip bizi saate döşenmiş geniş bir odaya aldı. Bir adam sırtını ateşe vermiş halde ayakta duruyordu. Onu görür görmez müşterim kollarını açarak ileri atıldı. Vay canına, Godfrey, eski dostum nihayet. Ama adam müşterimi eliyle durdurdu. Bana dokunma Jimmy, uzak dur. Tamam, öyle bakabilirsin. B bölüğünün hızlı piyade onbaşısı Emsworth'tan eser kalmadı artık. Adamın görünümü gerçekten de sıra dışıydı. Bir zamanlar Afrika güneşiyle esmerleşmiş, keskin hatlarına sahip yakışıklı bir adam olduğu belli oluyordu. Ama şimdi bu esmer ciltte oluşan tuhaf beyazımsı lekeler yüzünden cildi ağarmıştı. ''Bu yüzden ziyaretçi istemiyorum.'' dedi. ''Üzgünüm Jimmy ama sensiz de idare edebilirim. Yaptıklarının iyi bir nedeni olduğuna eminim ama beni gerçekten zor durumda bırakıyorsun.'' ''Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istedim Gosfrey.'' O gece seni pencereden içeri bakarken görünce, meseleyi aydınlatana kadar rahat yüzü görmeyeceğim belli oldu. Yaşlı Ralph geldiğini söyleyince dayanamadım. Gidip bir bakayım dedim. Beni görmeni beklemiyordum. Pencerenin açıldığını duyunca koşup deliğime saklandım. Peki ama Tanrı aşkına, bütün bunlar ne demek oluyor? Çok da uzun bir hikaye değil, dedi sigarasını yakarken. Pretoria'da Doğu Tren Hattı'nın geçtiği Buffles-Pruitt'teki sabah çatışmasını hatırlıyor musun? Vurulduğumu duymuştun değil mi? Evet duydum ama ayrıntıları öğrenemedim. Üç kişi diğerlerinden ayrılmıştık. Nasıl engebeli bir arazi olduğunu hatırlarsın. Simpson vardı. Hani Kel Simpson derdik ya. Bir de Anderson ve ben. Boyer kardeşi temizlemeye gitmiştik. Ama o bizi tuzağa düşürdü. Diğer ikisi öldü. Benim de bir domdom kurşunu saplandı. Ama atıma atlamayı başardım ve birkaç mil gittikten sonra bayılıp attan düştüm. Kendime geldiğimde gece olmuştu. İyice zayıf düşmüş olmama rağmen zorlukla da olsa ayağa kalktım. Hemen yakınlarda bir ev olduğunu gördüm. Geniş verandalı, bol pencereli büyükçe bir evdi. Hava buz gibiydi. Akşamları çıkan ayazları hatırlarsın. O akşamda insanı hasta eden bir soğuk vardı. İliklerime kadar üşümüştüm ve tek umudum o eve ulaşmaktı. Zorlukla ayakta durarak, yaptığımın bilincinde olmadan kendimi sürüklemeye başladım. Merdivenleri yavaşça çıktığımı, ardına kadar açık kapıdan geçtiğimi, içinde birkaç yatağın olduğu büyük bir odaya girdiğimi ve derin bir oh çekerek kendimi bu yataklardan birine attığımı hayal meyal hatırlıyorum. Yatak yapılmamıştı ama umurumda değildi. Örtüyü titreyen vücudumun üstüne çektim ve hemen derin bir uykuya daldım. Uyandığımda sabah olmuştu. Kurtuluşa ereceğim diye geldiğim bu evde kendimi tuhaf bir kabusun ortasında buldum. Afrika güneşi büyük, perdesiz pencereden içeri doluyor, o geniş, badanalı yatakhaneyi aydınlatıyordu. Tam önümde kocaman, ampul kafalı, ufak tefek bir adam durmuş, gözüme kahverengi süngerler gibi gözüken korkunç ellerini bana doğru savurarak flamengçi bir şeyler geveliyordu. Arkasında da durumdan pek keyiflenmişe benzeyen bir grup insan durmuş bana bakıyorlardı. Ama onları görünce içim mürperdi. Hiçbiri normal değildi. Hepsinin bir tarafı ya çarpılmış ya da şişmiş öyle ya da böyle şeklini kaybetmişti. Bu tuhaf canavarların kahkahalarını duymaksa ayrıca korkunçtu. Hiçbiri dilimizi bilmiyordu. Ama durumu bir şekilde açıklığa kavuşturmak gerekiyordu. O koca kafalı yaratık gittikçe daha çok sinirlenmiş vahşi çığlıklar atmaya başlamıştı. Ucube elleriyle beni tuttu ve hala kanayan yarama aldırış etmeden beni yataktan çıkarmaya çalıştı. Küçük canavar boğa gibi kuvvetliydi. Yetkili olduğu anlaşılan, yaşlıca bir adam gürültüyü duyup gelmeseydi bana neler yapacaklardı tanrı bilir. Adam flamengçe bir şeyler söyledi ve belalım çekip gitti. Sonra da bana dönüp tam bir şaşkınlık içinde baktı. ''Buraya nasıl geldin?'' diye sordu sonunda. ''Dur biraz, yorgun görünüyorsun. Yaralı omzuna da bakmak gerekir. Ben doktorum, şimdi yaralarını sararım. Ama tanrı aşkına, başın savaş meydanlarındakinden daha büyük bir belada.'' Şu anda bir cüzdam hastanesindesin ve bir cüzdamlının yatağına yattın. Daha anlatayım mı Jimmy? Anlaşılan savaş yaklaşınca bu zavallı yaratıkları bir gün önce tahliye etmişler. Sonra İngilizler ilerleyince o tıbbi gözetmenleriyle birlikte geri dönmüşler. Adam kendisinin hastalığa bağışıklığı olduğunu ama yine de benim yaptığımı yapmaya cesaret edemeyeceğini söylüyordu. Neyse beni özel bir odaya alarak bir hafta kadar baktı. Ve sonra Pretoria'daki büyük hastaneye sevk edildim. Artık trajedimi sen de öğrendin. Her şeye rağmen umutluydum ama eve geri döndüğümde senin de gördüğün korkunç izler ortaya çıkınca kaçamadığımı anladım. Şimdi ne yapacaktım? Bu evde gözlerden uzaktım. Sonuna kadar güvenebileceğimiz iki hizmetçimiz vardı. Burada kalabilirdim. Bunun sır kalması koşuluyla doktor olan Bay Kent benimle ilgilenmeye razı oldu. Buradan bakınca her şey yolunda gibi görünüyordu ama korkunç bir ihtimal daha vardı. Kurtulma umudu olmadan ömrüm boyunca yabancılar arasında yaşamak. Mutlak gizlilik gerekiyordu. Aksi takdirde bu sakin kasabada bile kıyamet kopar, korkunç kaderime boyun eğmek zorunda kalırdım. Bunu senin bile öğrenmemen gerekiyordu Jimmy. Babam nasıl razı oldu anlayamadım. Albay Emsworth beni gösterdi. Bu beyefendi yüzünden mecbur kaldım. Kendisine verdiğim kağıdı açıp gösterdi. Cüzzam. Madem bir şeyler biliyor, her şeyi öğrenmesi daha güvenilir olur diye düşündüm. Haklısınız dedim. Kim bilir, belki bunun bir faydasını da görebilirsiniz. Anladığım kadarıyla hastayı sadece Bay Kent muayene etti. Bir şey sormak istiyorum, beyefendi. Anladığım kadarıyla bu konuda uzmansınız. Hastalık tropik mi yoksa yarı tropik mi? Eğitimli bir tıp adamının bilmesi gerekenden fazlasını bilmiyorum. Diye karşılık verdi adam sertçe. Bu konuda başarılı olduğunuzu hiç şüphem yok. Ama siz de takdir edersiniz ki böyle vakalarda ikinci bir kişinin gözlemi de yararlı olabilir. Gerçi anladığım kadarıyla hastanın tecrit edilmesinden korktuğunuz için bundan kaçınmışsınız. Haklısınız dedi Albay Emsford. Tahmin etmiştim diyerek açıklamaya giriştim. Bu yüzden yanımda kendisine tam anlamıyla güvenebileceğimiz bir arkadaşımı getirdim. Zamanında kendisine yardımım dokunduğu için burada bir uzman olarak değil de bir dost olarak tavsiyelerde bulunmaya hazır. Adı Sir James Sanders'tır. Bay Kent başkumandanla konuşma fırsatı bulan bir teğminin hayranlığı ve heyecanı içindeydi. Bundan gurur duyarım diye mırıldandı. O halde Sir James'e gelmesini söyleyeceğim. Kendisi kapıdaki arabada bekliyor. Bu arada Albay Emsworth. biz de çalışma odanızda toplansak iyi olur. Bazı açıklamalar yapmak zorundayım. İşte tam burada Watson'a ihtiyaç duyuyorum. Sağduyunun sistemleştirilmiş halinden başka bir şey olmayan, basit sanatımı yücelterek dehaymış gibi gösteren, zekice sorularına ve hayranlık belirten nidalarına ihtiyaç vardı. İnsan kendi hikayesini anlatırken böyle bir yardım alamıyor. Ama sonradan aralarına Godfrey'in annesinin de katıldığı küçük topluluğa Albay Emsford'un çalışma odasında anlattığım düşünce sürecini yine de aktarmak istiyorum. Bu süreç, diye söze girdim. Mümkün olmayan her şeyi elediğinizde, geriye ne kalıyorsa, ne kadar imkansız gibi görünse de, gerçeğin ta kendisidir. Varsayımıyla başlar. Bazı durumlarda birden fazla açıklama kalabilir. O zaman da ard arda deneme yanılma yoluyla, en güçlü varsayımı ortaya çıkarmaya çalışırsınız. Şimdi bu prensibi söz konusu vakaya da uygulayacağız. Hikayeyi ilk duyduğumda bu beyefendinin babasının malikanesi dışındaki bir müştemilatta tecrit ya da hapis edilmesinin üç muhtemel açıklaması olabilir diye düşündüm. Ya bir suç işlediği için gizleniyordu, ya delirmişti ve hastaneye yatırılması istenmiyordu ya da saklanması gereken bir çeşit hastalığı vardı. Bunlardan başka bir ihtimal düşünemiyordum. Artık geriye bunların elenip birbirleriyle karşılaştırılması kalıyordu. Suç ihtimali için araştırmaya gerek yoktu. Bölgede sonuçlanmamış bir vaka kaydına rastlanmamıştı. Bundan emindim. Ama henüz ortaya çıkmamış bir suç söz konusu ise ailenin sanığı evde saklamaktansa yurt dışına göndermeyi tercih edeceği açıktı. Kısacası böyle bir davranış için hiçbir açıklama bulamıyordum. Delilik daha makuldü. Dışarıdaki evde görülen ikinci kişi bir bakıcı olduğunu akla getiriyordu. Dışarı çıkarken kapıyı kilitlemiş olması bu varsayımı güçlendiriyor, bir hapis ihtimalini düşündürüyordu. Öte yandan bu hapis fazla sıkı olamazdı, yoksa genç adam öyle kaçıp dostuna göz atmaya gelemezdi. Hatırlarsınız Bay Dodd, ara sıra hikayenizi bölüp bazı sorular sormuştum. Bay Kent'in okuduğu gazete gibi, Lancet ya da British Medical Journal olsaydı çok işime yarardı. Bir akıl hastasını başında uzman bir bakıcı olduğu ve yetkililere bildirildiği sürece özel mülkiyet içinde tutmak yasak değildir. Peki o zaman bu gizlilik ihtiyacı neyin nesiydi? Bir kez daha gerçeklere uyan bir teori oluşturamamıştım. Geriye bir tek üçüncü ihtimal kalıyordu. Ne kadar sıra dışı görünse de her şey buna işaret ediyordu. Cüzam Güney Afrika'da yaygın bir hastalıktır. Genç adam bir şekilde hastalığa yakalanmış olabilirdi. Bu durumda ailesi oğullarının tecrit edilmemesi için ellerinden geleni yapardı. Dedikoduların yayılmasını ve yetkililerin meseleye karışmasını engellemek için büyük gizlilik gerektiği açıktı. Yeterli ücret ödenirse hastaya bakacak bir tıp adamı bulmakta hiç zorlanmazlardı. Ayrıca hastanın hava karardıktan sonra ortalıkta dolaşmasında da bir sakınca olamazdı. Cildin ağarması hastalığın bilinen etkilerinden biridir. Vaka o kadar güçlenmişti ki sanki çözüme ulaşılmış gibi harekete geçmeye karar verdim. Buraya ilk geldiğimizde yemekleri taşıyan Ralph'in dezenfekte edilmiş eldivenler taktığını keşfettim. Artık hiç şüphem kalmamıştı. Tek bir sözcük sırrınızın öğrenildiğini göstermeye yetmişti beyefendi. Ayrıca söylemektense yazarak gizlilik ihtiyacınıza saygı gösterdiğimi anlamanızı istedim. Bu küçük analizimi tamamlamak üzereydim ki kapı açıldı ve içeri ağırbaşlı ifadesiyle büyük cilt uzmanı girdi. Ama bu kez o Sphinx'e benzeyen hatları gevşemiş, gözlerinde sevimli bir pırıltı belirmişti. Albay Emswood'un yanına giderek elini sıktı. ''İşim gereği çoğu zaman kötü haberler veririm.'' diye söze girdi. Ama bu seferki başka. ''Oğlunuz cüzdanlı değil.'' ''Ne?'' ''Iktyosis denilen bir çeşit sahte cüzdan vakası.'' Göze hoş görünmeyen inatçı bir yapıya sahip. Bir çeşit kabuksu deri enfeksiyonudur. Ancak tedavisi mümkündür ve bulaşıcı değildir. Evet Bay Holmes, bu çok çarpıcı bir rastlantı. Ama gerçekten de rastlantı mı? Hakkımda fazla bir şey bilmediğiniz gizli güçler yok mudur? Bu genç adamın hastalığı kaptıktan sonra büyük acılar çekmesine neden olan endişeleri, korkulan fiziksel etkinin meydana gelmesine yol açmış olamaz mı? Ne olursa olsun profesyonel itibarımı koruyabildim. Hay Allah, hanımefendi bayıldı. Sanırım kendisi bu sevinç dolu şoku atlatana kadar Baykent başında dursa iyi olacak.